Nasılsınız? Iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok heyecanlıyız ekipçe ve kendi adıma da konuşmak gerekirse. Biliyorsunuz birkaç ay önce yine böyle online konferanslar, canlı yayınlar yapmıştık e, hesabımız üzerinden. Bugün yine onlara başlamak sanki ilk kez yeniden pandemi sürecine girmişiz gibi e, bir his oluşurdu nedense bende. E, güzel de bir konuyu konuşacağız. Sizinle konuşuyor olmak da çok e, heyecan verici ve keyifli. E, Hı -hı. O yüzden inşallah ee, başlayalım ve çok inanıyorum keyifli böyle çok öğreten e, bir yayın olacağına e, bugün e, bütün hukuk fakültesi öğrenciler olarak sizi dinleyeceğiz inşallah. Yorumları kapatayım mı? E, yayını acaba dondurur mu? E, fark etmez böyle, yani eğer gibi durum olursa o da e, kapatabilirsiniz ya da şimdi de olabilir. Şimdi kapatayım. Şey... Sizsiniz nasıl isterseniz. <gülüyor> teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Programa başlamadan önce o zaman ben ufacık kendimi tanıtayım. Aslında çok çok konferans yaptık da e, Muhammed Furkan Cengel ben Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Hukuk Akademisi'nde yönetim kurulu başkanıyım. Kendimle ilgili anlatacağım çok bir şey yok ama e, sizi tanımak isteriz. Sizin e, çok evet. güzel bir kariyeriniz var. Hı hı. E, Furkan Bey öncelikle Hukuk Akademisi'ne çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür e, böyle sosyal ve e, girişimci olmanız özellikle hukuk fakültesindeyken e, bu işlemlere başlamış olmanız gerçekten de gurur verici. E, çünkü hukuk mesleği gerçekten sosyallik gerektiren bir meslek her alanda. Çünkü hayatın her alanında varız. Bu anlamda disin, üniversite yıllarında bu sosyalliğe başlamış olmanız çok çok güzel. Tabii sizlerin vesilesiyle biz de en azından e, canlı yayında bir takım bilgiler aktarmaya gayret ediyoruz. E, az önce bahsettiğiniz gibi ismim Merve Türkmen Kaplan. Kırıkkale Üniversitesi mezunuyum. Meslekte 16. yılıma girdim. 16 yıldır serbest avukatlık faaliyeti icra etmekteyim. Aynı zamanda arabuluculuk görevi de yapmaktayım. Ofisim Ankara'da. Ankara'da faaliyet gösteriyorum. Pandemi döneminde tabii ilk başladığı zamanlarda Mart-Nisan ayı gibi sizinle yine bir canlı yayın programımız olmuştu. Bu sefer evet. o dönemde ee, yanlış hatırlamıyorsam 7.242 sayılı yeni infaz düzenlemesine konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Ee, gündemdeydi, evet, çok sıcaktı. O anlamda bir takım bilgiler vermiştik. Bugün de e, boşanma hukuku, nafaka ve ferileri dediğimiz e, velayet hususu 6.284 sayılı e, yasa olsun maddi manevi tazminatlar olabildiğince anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma e, genel bir bilgi vermeye gayret edeceğim. E, bu fırsatı da bana verdiğiniz için Hukuk Akademisi'ne çok teşekkür ediyorum. Sizlerle program yapmak da benim için çok büyük bir keyif. Çok sağ olun. Asıl ben teşekkür ederim. Yani biz çok, e, önceki yerine de çok keyif almıştık. E, yeni sezonda da sizi görmeyi çok istedik. E, bu arada geçmiş olsun demek isterim. Ankara'da, siz Ankara'dasınız sanırım. Çok Hı -hı. fazla bir kutuna e, olduğu söyleniyor. İnşallah bir can ya da mal kaybı yoktur. Evet bugün ee, e, tabii Polatlı'da bizim de basından aldığımız bilgilerle Polatlı'da bir kum fırtınası olduğu, Ankara'nın tabii yakın olması dolayısıyla Ankara'yı da etkilediği e, söylendi. Ben de bugün Ankara'dan e, Kırşehir'e hareket ettim. Şu anda da e, Yetikli Köyü'nden canlı yayına katılıyorum. Eşimin köyündeyiz. Aa, e, bugün buraya geldik. Evet, Arka e, dekorunuz hatta, da çok güzel bu arada. Efendim? Arka dekorunuz da çok güzel bu arada. Evet. evet taş olduğu için ister istemez böyle köy konseptiyle sizlere merhaba diyorum. E, hafta sonları genelde böyle bir e, değişiklik oluyor bizim için de. Tabii konfırt nasıl ile ilgili olarak hani Polat'taki görüntüleri izledim. Ben de bayağı bir şaşırdım. E, tabii 2020 evet. yılında çok fazla böyle olumsuzluklara maruz kaldık. E, biraz insan tedirgin de oluyor. Biraz motivasyonu da düşüyor bu bağlamda. E, Ankara'daki arkadaşlarımla görüştüm. Oradan da bayağı bir Ankara'nın da etkilendiği söylendi. Ve Kırşehir'e dahi geldi. Hatta Akşam üzeri burada bayağı bir kasvetli bir hava ardından hmm. işte şimşekler çaktı, yağmur yağdı vesaire böyle değişik bir hava sirkülasyonu ile karşı karşıyaydık. Umarım son bulur diyoruz ve hani maddi anlamda bir zarar olmaz ama en önemlisi de sağlık tabii ki özellikle sağlık açısından herhangi bir sıkıntıya yol açmaz çünkü ciddi boyutta olduğu söylenmişti. Ben Polat'lıya evet. ve çevre illere geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kesinlikle ben de. İnşallah bu tarz sıkıntılar bir daha yaşanmaz. Gelecek yılla daha iyi, daha güzel bir İyi olur ben de öyle dileklerimi sunayım ve ufaktan programa başlayalım isterseniz. Hı hı. Şimdi öncelikle bugün evet NAFAKA tartışmalarını konuşacağız. Hem Twitter'da hem sosyal medyada işte e, haberlerde magazin dünyasında bile çok da tartışılıyor NAFAKA konuları e, gündeme geliyor. E, bununla ilgili çok fazla mağdur olduğu söyleniyor ama mağdurların da her iki taraftan olması e, çok acayip aslında konunun kendi özelinde. E, ama önce bu tartışmalara girmeden önce NAFAKA nedir? Ee, ne, ne, ne, nasıl çeşitleri vardır, kimlere verilir? Bu gibi konularda önce birazcık başlayalım. Sonrasında da NAFAKA'nın bu tartışmalarına, niçin tartışılıyor, kim, olayın neresinde onlarla ilgili sorularımı yönelteceğim size. Hı hı. Ee, tabii Furkan Bey, isterseniz sen direkt NAFAKA'dan giriş yapalım ama ya da hani e, acaba boşanmayı bir genel anlamda anlatıp hani boşanma davasındaki haklar deyip yüzeysel geçip ondan sonra mı NAFAKA'ya girsek diye düşündüm. Siz hani nasıl istertiniz? Tabii, ki. Ee, tabii şimdi, ki öyle de olabilir nafak ne zaman gündeme geliyor? Genelde boşanma aşamasında gündeme gelen bir durum. Evet. E, şimdi boşanma davaları hatta yine pandemi döneminde çok esprisi de oluyordu. E, pandemi döneminde işte eşler çok sıklıkla bir arada kaldığı için pandemi sonrasında boşanma davalarında bir artış bekleniyor diye. E, bu çok gündeme gelmiş bir konuydu. E, Evlenmelerde boşan... artış bekleniyormuş bu arada. <gülüyor> Evlenmeyle ilgili de artışlar bekleniyordu. Söylemiyor Evet. <gülüyor> Yalnız kalıp tabii o yalnızlığı yaşayınca belki onun beraberinde getirdiğim şeydir. Olabilir. Tabii kişi şimdi... Şimdi boşanma davalarına bir kısaca bahsetmek isterim. Ee, boşanma davaları iki şekilde oluyor. Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma dediğimiz şekilde. Anlaşmalı boşanma olduğu takdirde taraflar protokolle ee, anlaştıkları hususları bunlar nelerdir? İki tarafta boşanma konusunda mutabıksa e, müşterek çocukları var ise ve velayetin annede ya da babada kalacağı yönünde e, hem fikirlerse mutabıklarsa yine e, nafaka dediğimiz kısım bu iştirak ve yoksulluk nafakası diye birazdan bahsedeceğim. Bu kısımlarda mutabıklarsa yine maddi manevi tazminat ve e, mal rejimi ile ilgili kısımları da bu protokole dahil edebilirler. Dolayısıyla bu anlamda iki tarafın mutabık kaldığı şekilde bir protokol hazırlandığı takdirde ve burası da önemli en az bir yıldan fazla sürmüş olan evliliklerde e, anlaşmalı boşanma mümkün oluyor. Yani kişi yedi aylık evliyse ve boşanmaya karar verdilerse iki taraf anlaşmış olsa bile anlaşmalı boşanma davası açamıyorlar. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evliliğin bir yıl en az bir Anladım. yıl sürmüş olması gerekiyor. Bu bilgiyi evet. vermiş olalım. Ondan hı hı. sonra çekişmeli boşanma davası da tabii anlaşmalı boşanma davası genelde tek celsede sonuçlanan dava türüdür. İki tarafta mutabık olduğu için gerekçeli karar yazıldıktan sonra iki tarafta istinafa gitmeyi yani itiraz yolunu kullanmayı o haklarından feragat ettiği takdirde hüküm kesinleşir ve sonuçlarını doğurmuş olur. Ancak çekişmeli boşanma davası daha uzun soluklu ilerleyen bir dava türüdür. Çünkü az önce bahsetmiş olduğumuz velayet olsun ya da boşanma anlamında boşanmanın sebebi olsun bazen karşı dava açılabiliyor aynı dava içerisinde ya da tazminat hususu olsun mal rejimiyle ilgili kısımlar genelde hakimlerimiz boşanma davasını bir esas olarak kaydedip mal rejimiyle ilgili kısmı tefrik yapıyorlar. Yani ayırma işlemi yapıp onu ayrıca görüyorlar. Ancak e, bu hususlarda anlaşılamadıysa çekişmeli boşanma davası olarak dava ilerliyor. Tabii burada tanıklar oluyor, deliller oluyor vesaire Birazcık daha uzun soluklu anlaşmalı boşanmadan e, daha yıpratıcı bir süreç esasen. Nafaka dediğin... Genellikle bu davalar, çekişmeli davalar ne kadar sürüyor? Tabii ki e, davasına göre farklılaşıyordur ama ortalama... Yani ortalama çekişmeli davalar, hani tabii tanık sayıları da önemli çünkü... Ee, tanıkların Elbette. her duruşmada dinlenmesi hani kimi dosyada sadece iki tanık gösteriyor kimin de on tanık gösterilebiliyor ee, ya da işte ekonomik sosyal durum araştırmaları yapılıyor bunların cevaplarının gelme süreleri ya da işte istenen Çok deliller şey var bunlarla ilgili ama genel olarak hani ortalama bir buçuk yıl filan diyebiliriz çekşiveli boşanma davalarının ortalama sürme kısmı tabi bir de istinaf kısmı oluyor daha sonra mahkemeden sonra ne? açıkçası biraz uzun ve yıpratıcı bir süreç hani ben naçishane genelde boşanma davalarına bakış açım hep şu şekilde e, açıkçası hani diğer bir tazminat davası gibi, yani alacak davası gibi, hukuk davası gibi ya da bir ceza davası gibi olmadığı için yani tamamen iki tarafın e, isteyerek başladığı bir evliliği sonlandırma iradesinin bir sonucudur. E, eğer müşterek çocuk da var ise... Hani genelde e, benim yaklaşımım acaba anlaşmalı bir şekilde e, sonlandırılabilir mi? Çünkü iki taraf için de yıpratıcı bir süreç oluyor. Kaldı ki henüz karar kesinleşmediği için kişi kendisine yeni bir hayat da kuramıyor. Biraz elini kolunu bağlayan bir durum oluyor. E, bana göre yani genel hayat mentalitesi anlamında da saygıyla başlayan her şeyin saygı çerçevesinde bitmesi gerekir mantığıyla. Çok esasen güzel, keşke güzel. birçoğu... Anlaşmalı olarak sonlanabilse ama ne yazık ki bizde tabii boşanma davalarında genelde işte görümceler oluyor, kaynanılar oluyor, o kadar çok yok, altınlar, ziynetler derken bazen işin içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. Ondan bir de dolayı... bir soru istiyorum tabii. E, boşanma süreçlerinde çok fazla evet hem eşler yoruluyorlar hem de eğer müşterek çocuk varsa dediğiniz gibi o da çok psikolojisi etkileniyor. Yine sizin söylediğiniz gibi görümceler, kaynanalar onlar da dahil oluyor sürece. Ama siz bir avukat olarak bu davaları alırken sizin ruh haliniz nasıl? Yani siz de yoruluyor musunuz onlarla birlikte? Nasıl bir süreçtesiniz? Aslında avukat olunca böyle hem psikologluğunu yapıyorsun belki de bazen hem işte e, kanunu yoldan savunuyorsun. Nasıl geçiyor sizin o psikolojik süreciniz? Hem de bir kadın olarak aynı zamanda Evet, Çocuklar, yani, belki izleyen müvekkillerim var mı bilemiyorum. Hani yanlış anlaşılmaya da sebebiyet vermek istemem ama e, şimdi biz avukatlar olarak hani izleyen hukuk arkadaş, e, hukuk fakültesi öğrencisi arkadaşlarım ya da stajyer avukat e, arkadaşlarım da varsa onlara da hani iletmek isterim. E, şimdi biz genelde. E, hiçbir zaman kimse mutluyum diyerek gelmiyor. Herkesin bir sok sıkıntısı ve meselesi oluyor. Özellikle bu konu boşanma ise e, yani ilk evlendikleri günden diyelim ki 10 yıl önce evlendiler alıp işte zaten şöyle olmuştu burada bana gel dememişti, burada işte ailesinin yanına giderken şunu demişti gibi o kadar detay olabiliyor ki. Dolayısıyla ben e, şu şekilde yol alıyorum. Öncelikle olarak karşımdaki insana tabii ki psikolojik anlamda da yaklaşmak gerekiyor. E, sonuçta hani ah. diğer dava türlerinden farklı olan bir durum. E, geliyor hani bir bayan geliyor ya da bir erkek geliyor hani aldatıldığını öğrenmiş oluyor o psikolojiyle geliyor ya da darp edilmiş oluyor şiddet görmüş oluyor bir kadın o psikolojiyle geliyor e, dolayısıyla burada sadece böyle e, maddelerle işte hukuki bilgiler haklarını söylemekten ziyade karşı tarafı e, anlamak da gerekiyor bu da bir ihtiyaç oluyor biz Kesinlikle. bunu genelde e, hani görüşmeleri yaparken bunun farkına varıyorum ama ee, ben açıkçası biraz olayın hikaye kısmını olabildiğince böyle e, çok fazla fark ettirmeden sözlerini böyle hafif <gülüyor> e, böyle karşı tarafa rahatsız etmeden keserek hikaye boyutlarını geçip özüne gelmek istiyorum. Genelde Hı. konuların görüşmelerimi de genelde bu bağlamda ilerletiyorum. Çünkü e, hani onu dedi bunu dedi şöyle olmuştu ben aslında şöyle yapmıştım gibi şeylere girince hikaye yani özünden e, çıkıyoruz ve e, hani bu durumda avukatlık fonksiyonu değil de daha çok böyle psikolog fonksiyonu e, gibi bir fonksiyona bürünmüş oluyoruz. Tabii ki bu ikisini de evet. dengede tutmak lazım ama e, sonuçta avukat olarak tabii ki biz işimize yarayan kısımları almamız gerektiği için hikaye boyutunu karşı tarafı rahatlatma anlamında belli bir düzeye kadar tabii ki dinleyebilmeliyiz. Ama e, tamamen görüşmenin ne aşamada ilerlediğinin kontrolünü bir avukat sağlamalı diye düşünüyorum. Bu bağlamda ben de e, hikaye kısımlarını biraz daha es geçmeye gayret ediyorum. Burada hani boşanmanın e, kararını vermekteki sebep nedir? İşte kusur açısından ne, neler vardır? Darp var mıdır? İki i̇şte sürecin içinde sizi ne hissediyorsunuz? Ne? Efendim? Sürecin içinde siz nasıl? Sürecin içinde o sıcak sürecin içinde özellikle siz nasıl hissediyorsunuz peki bir avukat olarak? Yani çünkü ileride böyle tamam bu e, teorik olarak biz şu an fakültede okuyoruz bunu ama e, bizzat taraflar karşı karşıya geldiği zaman hem mahkemede hem öncesinde e, sizin de eminim e, çok fazla duygu değişimi yaşıyorsunuzdur sanıyorum. O süreci birazcık bize bahseder misiniz? Çünkü biz çokça yabancıyız o süreçte. Evet, açıkçası Furkan Bey muhtemelen ilk yıllarda o süreci daha sıklıkla yaşıyor olabilirdim. Hani gelen kişinin ruh haline göre bazen hani gidince üzülüyorsunuz. Hani tamamen insani duygularla e, hani çok farklı bir psikoloji, bütün özelliğini size gelip anlatmış oluyor bir nevi her yerde. Yani hani bütün her şeyine vakıf olmuş oluyorsunuz. E, bu anlamda böyle dert ortağı gibi de hissediyorsunuz. Psikolojik anlamda etkileniyorsunuz da. E, Hı -hı. Ama belli bir yıl artık geçtikten sonra artık adına profesyonelleşme mi diyelim? E, e, ondan dolayı hani ben de süreçte bilir. açıkçası e, hani konuşup, görüşüp tabii ki hani... E, Dosya anlamında, yapılan görüşmeler anlamında bütün detaylara giriyoruz. Fakat ondan sonraki süreçte çok da artık etkilememeye başlıyor. Çünkü profesyonel <gülüyor> anlamda bakmak gerekiyor. Hatta ben bir gün adliyede e, ilerlerken Sıhı Adliyesi'nde, Ankara Adliyesi'nde yanında bir arkadaşım vardı. Kendisi de avukat değil, oradan örneklendireyim. Hani sizin daha iyi anlamanız için. Yan tarafta bir kavga oluyor, Bir yine mahkeme çıkışında bir olay ama bayağı bir gürültüler var. Ve ben hiç tepki vermeden, e, bakmadan bile yürüyormuşum. Arkadaşım da böyle şok olmuş vaziyette olayı izliyor benim tepkisizliğime şaşırdı dedi hani çok tepkisizsin artık demek ki biz bunları göre göre yaşı yaşaya, yaşaya hani normal bir durummuş gibi geliyor örneğin o da hani adliyedeki böyle bir olayda bile bazen ilgimi hani çekmeyebiliyor bunun gibi artık evet. hani boşanmalarda da hani her konu her olay kendi içerisinde gibi değerlendiriyoruz çok duygusal olmamamız gerekiyor. E, Orası sadece bu burada önemli olan haklarını iyi savunabilmek. Yani bizim buradaki görevimiz o. Misyonumuzu, buradaki görevi tanımlamamızı iyi yapmamız lazım. E, onun dışında e, tabii ki dert ortağı, arkadaşı vesaire değiliz. Hani o profesyonelliğin korunması gerektiğini düşünüyorum. Haklarını e, olabildiğince iyi bir hak kaybı yaşatmadan savunabiliyorsak bizim buradaki fonksiyonumuz bunlar tamamlanmış oluyor. Aldım ben cevabını. <gülüyor> Nafaka konusuna geçelim isterseniz. Boşanma nafaka. ile alakalı konuşalım. Evet geçelim. Şimdi nafaka konusu az önce bahsettiğiniz gibi çok gündemde olan bir konu. Tabii bu konun e, bayanlar açısından ve erkekler açısından bir değerlendirmesi oluyor. Bizim kanunumuz der ki nafakada adı yoksulluk nafakasıdır. Çalışmayan kadınlara e, genelde evet. verilen bir nafaka türüdür. Bir de iştirak nafakası dediğimiz. Eğer müşterek çocuk var ise e, geçici velayeti yahut sonradan velayeti kendisine verilen kişi ye e, karşı taraf anne ya da baba tarafından çocuk için ödenmesi gereken nafakadır. Bu da iştirak nafakasıdır. Esasen biri iştirak nafakası, biri yoksulluk nafakası, tutuk nafakası eşitiliyor. Evet. İştirak nafakası da çocuğa veriliyor. Aynen bu şekilde. Aynen. E, bunlar e, diyelim ki taraflardan biri boşanma davası açtı. Boşanma davası açtığında... Ee, bunun adı yoksulluk ya da iştirak nafakası olmuyor, tedbir nafakası oluyor. Çünkü az önce dedik ki çekişmeli boşanma davası açtığımız zaman dava uzun soluklu ilerleyebilir. E, bu durumda kadın eğer çalışmıyorsa, ekonomik anlamda bir geliri de yoksa e, bu anlamda ilk etapta mahkemeden tedbir nafakası adı altında kendisine nafaka bağlanabiliyor. Uygulamalarımızda genelde bu yönde. Ya da e, müşterek bir çocuk var ise ve geçici velayeti anneye verilmişse bu durumda da kadın çocuk, çocuk adına mahkemece ee, baba tarafından ödenmek üzere bir tedbir nafakasına hükmediliyor. Bunlar e, mahkem aşamasında tedbir nafakası olarak anılıyor. Boşanma kararıyla birlikte yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamı öngörülebiliyor. Şimdi burada e, asıl sorun nafaka dediğimiz sorun çok böyle gündemde olduğu bir dönem e, meclisinde evet. gündemine gelmesi e, söz konusu oldu. Bununla ilgili birkaç açıklamalar da oldu fakat bir türlü bir e, yol kat edilemedi. Ben hukukçu olarak hani, bu konuda görüşlerimi iletmek isterim tabii ki. Öncelikli olarak şunu belirtmek isterim. İştirak nafakasını az önce ne demiştik? Çocuğa verilen nafaka demiştik. Evet. Ee, bir kere ne olursa olsun velayet annede ya da babada kalsın. Hani i̇ştirak nafakası her harikarda e, süresiz bir şekilde ki çocuk genelde 18 yaşı eğitime, e, çalışmaya başlaması gibi durumlara kadar devam eden bir süreç oluyor. Ve e, çocukla evet. ilgili olarak iştirak nafakasının kesinlikle e, verilmesi gerekiyor. Bu konuda zaten gelen anlamda e, erkek ve bayanlar tarafı da e, hemfikir bu konuda bir sıkıntı yok. Asıl sıkıntı ve görüş ayrılığı yoksulluk nafakası dediğimiz erkek tarafından genelde bizim uygulamamızda kadına verilen nafaka oluyor. Esasen evet bizim aslında burada. Ee, bir şey söylemek istiyorum, araya girmek istiyorum. Normalde, evet, Türkiye'de genellikle erkekler kadınlara bu e, yoksulluk nafakasını veriyor. Ama kanuna baktığımız zaman sadece bunun böyle olduğu anlamına gelmiyor. Nafaka sadece kadına verilen bir şey değil, aynı zamanda erkeğe de nafaka ver verilebilir. Ama bunun örneği az galiba. Doğru mu? Evet. Yani tabii böyle ki. bir örneği az. E, kanunda aslında e, erkek kadına veril gibi tabii ki. Yani bir durum yok. Evet. Burada erkek de nafaka alabilir. Dediğim gibi boşanma aşamasındaki işte şartlara, durumlara çalışıp çalışmaması zor duruma düşük düşmeyeceği gibi birçok kıstaslar değerlendirilerek buna göre belirleniyor. Ancak bizim ülkemize baktığımız takdirde genelde çalışan kesim erkeklerin olduğu bir kesim. Kadınlar genelde hani çalışmış olsa da ya nafaka almıyorlar ya da ev hanımı olan kesim, çalışmayan kesim bu anlamda nafaka talep ediyor. Hani Bu biraz bizim ülkemizin toplumsal durumuyla alakalı olan bir durum. Hani Genelleme yaparak kanunda her ne kadar kadın da erkeğe verebilir diyoruz da. Ama bizim uygulamadaki evet. birçok örneğimizdeki neredeyse %90 diyebiliriz. Erkek tarafından kadına verilen bir nafaka söz konusu. İşte asıl sorun evet. da e, buradan e, kaynaklanıyor. Çünkü e, ben bunu daha önce de dile getirmiştim. Örneğin 7-8 ay evli kalıp... E, 10 yıl, 15 yıl nafaka ödemek durumunda kalan erkekler olabiliyor. Ve e, diyorlar ki erkekler bu durumda, evet diyorlar biz bir evlilik yürüttük. Bu 7 ay, 8 ay, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl fark etmez. Ama akabinde e, kadın çalışmıyorsa, ev hanımıysa kadına bir e, yoksulluk nafakası bağlanıyor mahkeme kararıyla. Ve herhangi bir süre sınırlaması da olmadığı için bizim kanunumuzda erkek bunu çok evet. uzun bir süre... E, ödemek durumunda kalıyor ve esasen ben buna şu şekilde e, karşıyım bir bayan olarak karşıyım, bayanlar tarafından da tepki alıyorum bu konuda hani bir bayan olarak nasıl e, hani nafaka konusunda süresiz olma konusunda oh. karşı çık olabilirsiniz diye. E, şimdi ben hukukçu olarak bayan ya da erkek diye bir değerlendirme yapamam. E, hukukçu olarak evet, doğru olanı e, olması gerektiğini bir kere söylemem gerekiyor. E, bu yüzden da yola çıkarak Ve Esasen söylediğim. Biraz da kadın olarak kadınların aslında daha lehine olan bir durum. Ama tabii çok fazla bizim ülkemizde konuların temeli, altyapısı araştırılmadan sonuç odaklı bakıldığı için yani savunduğum durum sanki onların aleyhine bir durum gibi değerlendiriliyor. Esasen benim nafakadaki görüşüm şu, evet bu konuda adil olunmalı ve bu erkek olsun, kadın olsun. Şimdi az önce ne dedik? Dedik ki esasen kadın da verebilir. Fakat uygulama bu yönde. Diyelim ki erkek çalışmıyor. Ee, kadında iyi bir geliri var. Boşanıldı. Ee, kadın erkekte 7-8 ay az önce verdiğim örnek gibi evli kaldı. Daha sonra boşandıktan sonra yıllarca erkeğe ödeme yapmak durumunda kalıyor. Ee, şimdi ben buna evet. da karşıyım. Hani burada kadın erkek olarak bakmıyorum. Sadece süresiz, yıllarca süren bir nafaka ödemesi e, adil değildir diye düşünüyorum. Esasen sakıncaları da var. Şimdi belki birazdan vekit kalırsa Neyse, değiniriz. Ee, kadına şiddetle ilgili kısımlara e, girebilirsek ne? eğer hani bunları tetiklediğini de düşünüyorum. Artı yani ne? şöyle düşünün az önce dedik ki kadına mahkemeci yoksulluk nafakası verilir. Ee, erkek de bunu ödemek durumunda. Ne zaman buduğu kesilebilir? Kadın örneğin bir işe girerse Dolayısıyla erkek Hı -hı. boşanmış olsa bile dedektif gibi bir nevi sürekli kadını takip etmek durumunda. Ne yaptı acaba? Evlenirse şey, de sona eriyor mu? Evlenirse de evet sona eriyor. Hı -hı. E, bu durumda aslında şu da olabiliyor. Şimdi kadın diyor ki evet ben e, zaten bir napaka ödemesi alıyorum. Ee, hı hı. Ben konuya şu açıdan aslında bakıyorum. Şimdi ben genelde kadınların topluma kazandırılması gerektiği, e, iş hayatında olabildiğince aktif olması gerektiğini hep düşünen ve bunu dileyen bir insanım. Dolayısıyla bir kadın napaka evet. aldığı zaman e, bazen çalışma hayatına dahil olacaksa bile e, kolaya kaçabiliyor. Böyle de evet örnekleri var ne yazık ki. Dolayısıyla kadın bu anlamda çalışmayı tercih etmeyebiliyor. Yahut evlendiği zaman kesileceğini düşündüğü için e, bu bağlamda Hı -hı. da e, tekrar yeni bir hayat da kurmuyor. E, evlenmeyi o anlamda öteleyebiliyor gibi şeyler oluyor. Peki gayrimde bir, bir ilişki yaşadığı zaman bu nafaka durumu ne oluyor? Bu tespit edildiği zaman mesela? Yok herhangi bir durumu olmuyor. Çünkü kadın çalışmıyor Hı -hı. dedik. Çalışmadığı için herhangi bir geliri yok. Ee, evlenmeyle ilgili hani bir durumu da yok sonuçta e, tabii ki özgür bir şekilde hayatına devam ettirebilir e, bu bağlamda da çok etkilemiyor şöyle de bir sakıncası oluyor Şimdi kadın tekrar işe girerse evet nafakası kesilebilir ama e, kadın çalışmaya başlıyor fakat kendini sigortasız gösteriyor esasen bu sigortasız çalışma kısmı açısından da e, sıkıntı yaratıyor. E, ben bunun da örneklerine şahit oldum. Tabii bu anlamda biz bunları söylerken böyle kadınlara çok yükleniyormuşuz gibi algılanmasını istemem. Ben bir kadın ben olarak şunu istiyorum. E, Furkan Hı -hı. Bey aslında benim özüm de e, bu konuya karşı olma sebebim şu. E, ben bir kadın Hı -hı. olarak istiyorum ki kadın hem cinslerimin eski eşinden para almasını istemiyorum. Hani bunun e, kadın için olmaması gerektiğini tabii ki ilk etapta belli bir süre olabilir. Ama bunun uzun süre olması, kadını rehavete sokabilir, çalışma hayatına e, girmesini e, hani önüne geçebilir. Yahut işte evlilik Peki. ikinci bir hayat olsun yahut çalıştığı iş yerinde sigortası çalışma gibi birçok toplumsal esasen, e, sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Ama ben diyorum ki kadın yine... E, Çalışmayacaksa da, çünkü biz bu örneği neye göre veriyoruz? Örneğin eğitim durumu olan bir yerde çalışabilecek durumu olduğu halde çalışmayan kadınlardan bahsediyoruz. Ama şöyle evet. bir gerçek de var. E, kadın eğitim durumu olmadığı için herhangi bir işe girmek istediği halde giremeye de bilir. E, bu durumda ne olacak? Hı hı. Geçimini nasıl idame ettirecek? Hani ben bu anlamda da e, tabii ki şu şekilde düşünüyorum. Diyorum evet. ki... Ben de tam da bu, bununla ilgili bir soru soracaktım. Kötü niyetli, işte bu, var olan düzenlemeyi suistimalen birçok kadın ya da işte erkek de olabilir. Ama nihayetinde hepsi de bu şekilde olmayabilir. 40 yaşında, 37 yaşında, 45 yaşında bir kadın boşandığı zaman eğer de eğitimsizse, Türkiye şartlarında zaten işsizlik bu kadar çok yoğunken, iş bulma olasılığı da çok mümkün değil. Şimdi tamam, süresiz nafaka almasın. Evet ama nasıl e, peki geçimini sağlayacak? Bu konuyla alakalı neler yapılabilir peki? Sizin görüşünüz ne? E, tabii ki. Öncelikle Furkan Bey, yaş sınırlamanız dikkatimden kaçmadı. Ben de 38 yaşındayım. Söylediğiniz yaşlar esasen... Çok e, şundan dolayı şey. söylüyorum. Ama yani istihdam alırken genelde genç e, istihdam, istihdam e, tercih ediliyor. O yüzden bir yanlış anlaşılma olmasın. Yok, ben yok, o anlamda ben de... söyleyeyim. Ben de esprisine söyledim evet. zaten ama e, zaten az önce girdiğim konu da oydu. E, şimdi ben bu durumda tabii ki kadının mağdur olmasını istemem. Diyelim ki 38 yaşındaki bir kadın e, boşandı <gülüyor> ve eğitim durumu yok. Tabii ki bir işe girmesi evet. e, okul <gülüyor> bittikten sonraki girecek kişilere göre daha daha zordur. Yaş ilerledikçe ve e, eğitim durumu da yoksa ya da bir sağlık problemi de olabilir. Bundan dolayı da girmeyebilir. Hani her e, kısmını düşünmek lazım. Onun için kadın istihdamı da şey... çok az yani aslında Türkiye'de. Erkeğe evet. göre. Hı -hı. Içinde. Tabii ki ne yazık ki. işte ben e, ilk başında da aslında bunu söylüyordum. Hani istiyorum ki olabildiğince kadınlar iş hayatına dahil olsun. Hı -hı. E, bu noktada ben aslında tabii ki erkek artık boşandığı Ben süresiz nafakayı adil görmüyorum. Vermemeli demiyorum. Diyorum ki eğer kadın çalışmıyorsa eğitimi yoksa ya da sağlık durumu varsa e, gibi sebeplerle bir kadın çalışmıyorsa e, bunun yükümlemesini de tek başına erkek üzerine almamalı yıllarca diyorum. Yani hı hı. sonuçta bunun sorumlusu Ama. erkek değildir Evet bir hayat için bir, bir araya gelmişler, evlenmişler fakat evlilik birlikteliği bittikten sonra erkek bunu yükümlenmek zorunda değil ya da kadın tam tersini söylemiş olalım. Ee, diyorum ki bu bir sosyal devlet olma ilkesinin beraberinde getirdiği bir şeydir ve e, süresiz evet. nafakayı kadının sağlık durumu olabilir eğitim durumu olabilir, yaşı olabilir ve kadın tekrar bir işe giremiyorsa çalışamıyorsa bu anlamda hayatını evet. nasıl idame ettireceğin cevabı erkeğin yıllarca ödemek zorunda kalacağı nafaka olmamalı diyorum. Hani konunun temelini indiğimiz hı hı. zaman esasen karşı Anladım. çıktığım kısım bu. Ama kadın tabii ki de hı hı. mağdur edilmemeli. E ben de diyorum ki bu anlamda umarım bir düzenleme gelir. O düzenlemede tabii ki e, boşanma kararı verilirken ile ilgili olarak e, hakimin bazı kıstasları öne sürerek, e, değerlendirerek bir de, bu zaten bu olarak şey Nasıl bir düzenleme gelmesini istersiniz? Açıkçası ben e, şöyle düşünüyorum örneğin evlilikte e, nafakaya hükmedilirken yani nafakanın süresine hükmedilirken <gülüyor> e, yani öncelikle süreli ve sınırlı bir nafaka gelmesi gerektiği kanaatindeyim. Tamam. E, bunun da kanundaki açılımına bakarken örneğin kadının, e, kadınla erkeğin evliliklerinin ne kadar sürdüğü bir kıstası olabilir. Hani 30-40 yıl evet. süren bir evlilikte... E, Evliğin bitme sebebine de tabii bakılır. Diyelim ki erkek bir sebepten, keyfi bir sebepten ya da kusurlu olacağı başka bir sebepten evliliği bitirmişse kadın 30-40 yıldan sonra tutup da bir işte e, çalışması çok çok daha zor olur ekonomik anlamda. Tabii ki buradaki nafaka e, <gülüyor> diğer nafakayla bir tutulmamalı. Onun için e, süreli ve <gülüyor> sınırlı nafaka getirilmeli ve süre, süreli ve sınırlı da da e, neye bakılmalı? Örneğin e, evli kalınan süreye bakılmalı. Hakim buna göre bir değerlendirme yapmalı. Kadının yaşına bakılmalı. Az önce siz de zaten bahsettiniz ki benim de olmasının gerektiğini düşündüğüm kıstaslardan biri. Hı -hı. Kadının Hı -hı. eğitim durumuna bakılmalı. Hani bunların her biri daha kastan. Müşterek çocuk olup olmadığına bakılmalı. Yine çok güzel bir tespit yaptınız. Müşterek çocuk olup olmadığı da çok önemli bir kısım. Ve yine bana göre evlilik birliğinin bitme sebebi de bu anlamda önemli. Çünkü yine o erkeklerin çoğu bazı platformlar oluşturuyor. Siz de muhakkak denk gelmişsinizdir. Orada evet. süresiz nafaka yıllardır ben nafaka ödüyorum eşim beni aldattığı halde Boşandık ama işsiz olduğu için ben ona nafaka ödüyorum diyen kişiler olabiliyor ya da kadın başka bir kusurlu sebepten bitirmiş olabiliyor ya da tam tersi erkek de bitirmiş olabiliyor az önce örneklendirdiğim gibi 30 yıl evli kalıp ondan sonra erkeğin keyfi bir nedenle aldatma nedeniyle ya da darp etmesi nedeniyle Evliğin sonlanması gibi hani buna göre e, bence e, kanunda şöyle bir düzenleme olmalı süreli ve sınırlı bir nafaka gelmeli ve bu nafaka da tayin edilirken ne kadar süreli ve ne kadar sınırlı olacağı konusunda hakimlere e, bir yetki verilmeli yani bir takdir yetkisi. Tabii ki bu takdir yetkisi e, biraz geniş tutulunca bizde çok ucu açık olabiliyor. Ben onun için biraz takdir yetkilerini daha e, Kapsamının dar olması gerektiğini düşünüyorum. Burada da tamamen işte evli kalınan süre kadının yaşı, kadının eğitim durumu, müşterek çocuk olup olmadığı ve evliğin bitme sebebi gibi e, sebeplere bakılarak e, daha adilane bir çözüm getirilmeli. Ondan sonra da e, diyelim ki Hı. hala kadın çalışmıyor. Az önce bahsettiğimiz sağlık sorunları var, başka sorunları var. E, bunu Hı. erkek yükümlenmek durumunda değil çünkü erkek zaten tayin evet, edilen süreli ve e, sınırlı dediğimiz kısımda o yükümlülüğünü yerine getirmiş olmalı ve tamamlanmış olmalı ondan sonraki Hı. kısım sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir ve devletin Hı. gerekirse bununla ilgili bir fon oluşturup çünkü e, sonuçta vatandaş olarak kadın olsun erkek olsun hani çalışmayan ve boşandıktan sonra belli bir yıl geçtikten sonra e, zorda kalan bu tür özellikle kadınlarımızla ilgili olarak o fondan belki bunun karşılanması gerekir. Bana göre süresiz nafaka, e, sosyal devlet rolünün erkeğe yüklenmiş halidir diyorum. Hani konuya bakışım bu denli net açıkçası bahsettiğim sebeplerden ötürü. Peki bağlanan nafakaları yeterli buluyor musunuz? Şimdi evet yine söyleyeceğim. Her davaya ve şeye göre olaya göre değişiyordur muhakkak ki ama aşağı yukarı da bir gerçek vardır aslında. Bunları nasıl buluyorsunuz? nasıl e, şimdi önce şöyle bir kısaca bilgi vermiş olayım nafaka neye göre değerlendiriliyor neye göre nafaka veriliyor e, nafaka değerlendirmesi yapılırken e, mahkemeler e, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına bakıyor. Bununla ilgili sosyal ve ekonomik durum araştırmaları yapılıyor. E, bu da nedir? Evet. İşte diyelim ki kadın erkekten nafaka istemişse, e, erkekle ilgili olarak maaşı ne kadar herhangi bir yerde çalışıyor mu, ne kadar maaş alıyor, menkul ve gayrimenkul mal varlığı var mıdır gibi erkek evet. hakkında gelen anlamda bir sosyal durum araştırması yapılıyor, ekonomik durum araştırması ve bunun neticesinde gelen bilgilerle ee, bir en azından geçici e, tedbir nafakası adı altında nafakaya hükmediliyor ama bununla birlikte tabii ki e, sunulan deliller olsun işte kişinin örneğin 5000 lira maaş alıyor fakat e, kirada oturuyor. Diğer giderleri var. Krediler çekmiş zamanında evet. işte tüketici kredisi olsun, araç kredisi olsun örnek veriyorum. E, bir takım krediler ödüyor. Evet 5000 bin lira alıyor ama kendisine kalan tutar iki e, bin lira gibi bir tutar kalıyor. Hayatını idame ettirebilmesi için. Dolayısıyla mahkeme aşamasında genelde bunlar zaten detaylandırılıyor. Yani e, ne kadarlık bir e, gelirinin olduğu ve ne, ne kadarlık zorunlu giderlerinin olduğu ve kişiye kalan tutar evet. ve ödemesi gereken falan tutarı karşı tarafı tarafından bir sebep zenginleşme aracı olmamalı tazminat açısından da ve evet. e, ödeyen tarafı da zora sokmamalı hayatını idame ettirebilmesi için. Tabi bu anlamda genelde mahkemelerden çok farklı kararlar çıkabiliyor. Aşağı yukarı aynı gelire sahip olan evet. e, durumlarda hani benim kendi davalarında şahit oldum. E, evet. Kimi mahkeme örneklendiriyorum bin lira veriyor. Aynı gelir aynı şartlar gibi değerlendirdiğimizde başka bir mahkeme e, 750 lira veriyor. Kimi bir 500 lira veriyor ki bir iki bin lira veriyor gibi. Tabii bunlar Hı. daha i̇şte ortalama. İşte bu bahsettir alakalı. Yani. Evet bu Niye takdir mi? yetkisiyle alakalı. Yani bu anlamda açıkçası hani ortalama şu çıkar diye bizim de çok e, hani, öngöremiyoruz. Genel bir yorumlama yapıyoruz ama sürprizlerde çıkabiliyor. E, hani karşı Hı. tarafın durumu gayet iyi oluyor ama çok cüz'i bir nafaka tayin edilebiliyor. Tabii nafaka birileriyle Evet. Yani nafaka belirlenirken tabii şu da önemli. Örneğin üç tane müşterek çocuk oluyor. Dolayısıyla erkeğin de belli bir geliri var. Fakat üç çocuk için zaten bir e, tedbir nafakasına hükmedecek iştirak nafakası dediğimiz e, bir de kadın için hükmedecek e, bu durumda e, tabii ki tutarlar işte 300-300-300 gibi öyle bir bölme yapılabiliyor. E, tamamen ekonomik Hı -hı. duruma bağlı ama Hı -hı. işte sanatçılar olsun çok büyük e, zengin e, durumda olanlar işte basından bazen duyuyoruz şu kadarlık nafaka e, tabii bunlar da e, ekonomik sosyal duruma göre olduğu için çok ciddi nafakalarda ödenebiliyor. Evet. Ee, şimdi zamanda da böyle iyice aşıyoruz ama sadece nafakada konuşmak istemiyorum ama nafaka ile alakalı son bir daha soru sormak istiyorum. Hı. Nafaka ödenmezse ne gibi bir durum oluyor? O süreçle ilgili bize kısa bir bilgi verirseniz sonrasında belayete geçmek istiyorum. Böyle, onu da bir kısa konuşalım. Daha sonra evet. şu kadın cinayetlerine başlayabiliriz. Yani nafaka ile ilgili e, tabii ki nafaka ödenmediği takdirde, iki ay üstü ödenmediği takdirde akabinde e, icra ceza mahkemesine başvuruluyor. E, icra takibi hı. yapılıyor. İcra takibi yapıldıktan sonra e, kişi ödemesini yapmadıysa eğer, bu durumda icra ceza mahkemesine başvurularak hapiste tazik dediğimiz e, müeyyidesi söz konusu. Ama e, biraz böyle fazlaca karşı olmuş. Ha, hapiste tazlık kısmını <gülüyor> e, evet. ben genelde e, anayasamızda da geçer hani parasal e, konularla ilgili alacak vereceği ilgilendiren kişinin ekonomik durumuna ilgilendiren konularla ilgili e, hürriyetinden yoksun kalmasını gerektirecek bir müeyyideyi açıkçası çok doğru bulmuyorum. Yani kişi <gülüyor> ekonomik olarak evet nafakaya hüküm edilmiş tabi bunu kötü niyetli olarak ödemek istemeyenler de var bu anlamda. E, Ceza icra ceza mahkemesine başvurmak nafaka ile ilgili olarak ödenmediğinden bahisse ve burada hapiste tazik dediğimiz caydırıcı olması açısından e, bir e, tazik hapsinin öngörülmüş olması tabii ki caydırıcı oluyor ve nafaka e, bu durumda ödeniyor ancak e, hapiste tazik kararı çıktı kişi ondan sonra hemen gitti nafakasını ödedi. Ondan sonra serbest kalıyor. Yani hapiste tazlik cezasını Hı. yerine getirilmemiş oluyor. Tamamen amaç e, caydırıcı olması şeklinde. Fakat e, dediğim gibi hani burada kişi gerçekten de zor durumda kalıp e, ödeme güçlüğü içerisinde olup ödeyemediği zaman ve karşılığında icra takibine girdiği zaman Hı. nafaka ile ilgili akabinde de icra ceza mahkemesinden tazlik hapsiyle karşı karşıya kaldığında Cezaevine girdiğinde kişi tekrar ekonomik durumunu düzeltemeyecek yani bu böyle bazen eğer gerçekten de müşkül durumdaysa ödeyemeyecek durumdaysa onun e, omzunda büyük bir yük olmuş oluyor ve parası olmadığı için cezaevinde kalmak durumunda kalıyor. Hani bu sonucu ben çok fazlaca bağdaştıramıyorum açıkçası. Bir de yeri gelmişken hemen şunu da söylemek istiyorum. Ee, hazır süresiz nafaka ile ilgili umarım bir düzenleme gelir. Bunu e, hatta çok geç kalındığını düşünüyorum. Bu ee, düzenleme bekleniyor bildiğin kadarıyla değil mi? Yani önceki da, yargı reformlarında da beklenildi. Ee, gelecek denildi. Ancak hani Adalet Bakan, Bakanımız tarafından da bizzat da iletilmişti bu konu. Ee, basından Tabii. takip etmiştik. Fakat bir türlü e, öncelik sıralamasına alınamadı ne yazık ki. Ondan dolayı umarım bir an önce gelir. Bununla birlikte gelir, şunun da gelmesini, gelmesini istiyorum. Çocuk hazine karşıyım açıkçası. Çocuk hazine... Ona gelir. Ee... Bunu da çok fazla haberlerde görüyoruz. İşte çocukların gerçekten böyle dışarıdan bakan bir insan olarak, psikolojik olarak çok fazla yıprandığını ondan sonra aslında sadece çocukların değil, bireylerin de karşılıklı olarak çocukları bazen böyle bir intikam aracı ya da hırs aracı olarak Kullandıklarını mı acaba e, deneyimliyorsunuz siz e, daha işin içinde birisi olarak? E, ona nasıl bakıyorsunuz onu da konuşabiliriz. Evet. Yani tabii ki ben de hani e, başıma gelen olaylardan e, bahsederek daha açık anlaşılır anlatmaya gayret edeyim. Tabii ki e, taraflar boşanırken velayeti bazen iki tarafta isteyebilir. İçici ve velayet dediğimiz velayet ki büyük ihtimalle zaten çocuğun yaşı itibariyle adlandırılıyor tamam. bizim uygulamalarımızda da. Bir daha tekrarlayabilir miyiz acaba? Bir yayın gitti, bir anlık. Ee, evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çocuklarla ilgili öncelikle velayet konusunda geçici velayet uygulamalarımız da genelde anneye verilir. Çocuk eğer küçük yaşlarda ise genelde 8-9 yaşına kadar kalması daha uygun. İlk fetsizlik madde bağımlılığı psikolojik bir sorunu ciddi düzeyde gibi hani bir takım sorunları yoksa ve kendisi de talep ediyorsa genelde bizim uygulamalarımızda velayet anneye veriliyor. Bu konuda da ben anneye verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü çocukların... Efendim? Oraya bir 8, yaş şey Aha, evet 8-9 <gülüyor> yaşına kadar dedim çünkü yargıt ayında son zamanlardaki değerlendirmeleri o şekilde 8-9 yaşından sonra da e, tabii ki anneye verilebilir fakat burada e, eğer baba da istiyorsa velayeti ve çocuğa da sorulma gibi bir durum söz konusu olabiliyor çünkü çocuk artık örneğin 9 yaşına 10 yaşına geldiğinde e, karar verebilecek Esin. duruma geliyor bu anlamda çocuğun da görüşü alınabiliyor Ondan dolayı evet. 8-9 yaş gibi bir kıstas getirdim. Onun öncesinde açıkçası çok kendisiyle ilgili karar verebilecek durumda olmadığı için görüşüne çok fazlaca başvurulmuyor. Başvurulmuş olsa bile çocuğun üstün yararını hakim genelde değerlendirip gözetiyor. Şartlar açısından sürekli tarafa... pedagoglar da eşlik ediyor mu? Çocukla konuşma açısından vesaire. Tabii ki zaten pedagoglar eşlik ediyor. Ona göre zaten bir rapor, bir kişi raporu düzenleniyor. Hı. Çocuğun üstün yararı burada gözetiliyor. Burada annenin ya da babanın isteyip istememesinin çok bir önemi olmuyor. Yani iki tarafta istiyorsa. Hı. Burada pedagog çocukla bir görüşme yaparak çocuğun psikoloji ruh halini ve evin şartlarını örneğin anneyle kalacaksa nasıl bir evde kalacak, temizme, barınma yeri, çalışma e, düzeni nasıl olacak ya da baba ona bu imkanı sağlayabilecek mi, imkanları ne şekilde olacak diye tamamen çocuğun menfaatini e, olabilecek şekilde bir raporlandırma yapıyor ve bu rapora göre zaten bir e, değerlendirme çıkıyor. Ve bizim uygulamalarımızda da genelde e, anneye veriliyor çocuğun verayeti. E, Durum bu şekilde ancak e, şahsi ilişki dediğimiz bir kısım var. Velayet anneye verildikten sonra baba ile çocuk arasında e, şahsi münasebet e, belirleniyor. Evet. Yani kişisel ilişki diyoruz biz ona. Görüş günleri belirleniyor ve bu görüş günlerinde baba gidip çocukla görüşme hakkı hem çocuğun e, yararı gereği anne, ol, anne olduğu kadar babayla da iletişimini koparmaması gerektiğini düşünüyorum. E, fakat az önce bahsettiğiniz gibi ee, ne yazık ki boşanma davaların bir kısmında e, taraflar bunun karşılıklı bir husumete dönüştürdükleri için bu anlamda hani çocuğun evet. ihtiyacı tamamen anne ve baba olarak her ikisinden de e, anneliği görüp diğerinden babalığı görüp hani bunu fark etmeden çok fazlaca yıpranmadan psikolojik açıdan etkilenmeden bu süreci yürütmesi gerekir fakat ne yazık ki e, bazı e, bireyler bu anlamda çok bilinçli olmuyorlar. Bilinçli olmadıkları için de e, babaya göstermek istemiyor ya da baba alıyor anneye göstermek istemiyor. Esasen burada çocuğa zarar verilmiş oluyor. E, tabii bizim de ister istemez karşımıza geliyor bu tür durumlar. E, ancak burada şahsi ilişki kurulduğu zaman e, anne göstermediği takdirde baba icra mahkemesine başvurarak e, çocuğun teslimine ilişkin bir icra takibi başlatılıyor ve burada icra memuruyla birlikte pedagogla birlikte e, adresine gidiliyor ve çocuk e, icra yoluyla teslim Doğru. alınmış oluyor. Eğer gösterilmiyorsa e, kanunda uygulamada bununla ilgili esasen bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü örneğin anne evet, verdiği zaman soracaktır. bu uygulama ilgili ne düşünüyorsunuz? Düzenlenmesi gereken kısım nedir? Ya da düzenlenmeli midir? Bana göre şu şekilde düşünüyorum. Örneğin velayet geçici olarak anneye verildi. Baba için de bir görüş günü e, tayin edildi. Baba o görüş gününde gitti ve anne keyfi olarak e, çocuğunu göstermek istemiyor e, babaya. Evet. Bu durumda, e, hadi böyle bir durumda bence bu mahkemeye bildirildiği takdirde e, bir e, uyarı şeklinde bir e, yaptırımı olabilir ve bunun tekrarlaması durumunda Annenin burada bana göre velayet hakkını kötüye kullandığından bahsedebiliriz. Çünkü mahkemece kendisine bir hak veriliyor. Fakat bu şu günlerde göstermen gerekiyor deniliyor. Mahkeme kararını aykırı hareket etmiş oluyor. Mahkeme kararına uymamış oluyor. Ve bir yerde de kendisine verilen bu hakkı kötüye kullanmış oluyor. Hadi bunun bir yaptırımı olursa bence hiç icra cezaya gerek kalmayacaktır. Örneğin. İki kere keyfi olarak ya da üç kere anne bunu göstermediği takdirde çocuğunu göstermediği takdirde babaya bu durumda gerekirse velayet anneden alınarak babaya verilmesi gibi bir e, durumla karşı karşıya kalınırsa e, bu durumda bence e, daha hassas davranılacaktır. En azından icra yoluyla iki buçuk, üç yaşındaki bir çocuğun alınmasını, hiç tanımadığı evet, bir e, erkek ya da bayanla muhatap olmasını ben çocuk açısından sağlıklı bulmuyorum. E, bu konuda da ne yazık ki anne babalar e, o ruh haliyle, boşanmanın verdiği ruh haliyle çok fark edemiyorlar. Fakat biz dışarıdan çok rahat görebiliyoruz o çocukların ruh halini. Onun için çocuk ile ilgili olarak da e, ben çok doğru bulmuyorum e, psikolojik ve toplumsal etkileri oluyor. Çünkü o bireylerin her biri yarın bir gün büyüyecek farklı bir e, boyut oluyor onlar evet. için. travmatik dahi olabiliyor. Ondan dolayı diyorum ki e, bununla ilgili yaptırımı olursa, çünkü benim bir dosyamda örneğin karşı taraf göstermemişti. Hakimime e, bunu duruşma esnasında hatırlattım. Karşı taraf görüş gününde göstermiyor. Avukat hanım yapabileceğim bir şey yok. İcra takibiyle Demişti. Oysa burada velayet hakkının kötüye kullanılmasından bahsedip e, mahkeme kararına uymamasından bahsedildiği takdirde yaptırımı olacağı e, olacağı durumlar olursa önüne geçebiliriz evet. diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, yavaş yavaş da sona geliyoruz aslında. Nafaka ile alakalı en başta e, aslında bu e, benim naf süresiz nafakaya karşı e, olmamın sebeplerinden bir tanesi de yine kadınların... E, Yanında olmamla alakalı demiştiniz. Kadın cinayetlerine, kadınla şiddetle çok alakalı diye söylemiştiniz. E, bu konuya gelebiliriz isterseniz. Nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz ve e, bu kadar artan e, kadına yönelik şiddet ve e, cinayetlerle alakalı e, ne düşünüyorsunuz? Genel bağlamı değerlendirir misiniz? Evet kadın cinayettir Esa sen ne yazık ki bizim ülkemizin bir gerçeği. Çünkü çok sıklıkla farklı farklı isimlerle basında e, fazlaca muhatap kaldığımız haberler bu yeri geliyor. Ee, henüz evlilik birliği devam ederken eşi tarafından gördüğü bir şiddet olabiliyor, cinayetle sonuçlanabiliyor yahut şiddet düzeyinde olabiliyor, yahut eski eşi tarafından olan durumlar olabiliyor, sevgilisi tarafından olan durumlar oluyor. Hani Kadın şiddeti kavramını bir kadının kadın olması dolayısıyla maruz kaldığı bir durumdur ve e, bizim ülkemizde ne yazık ki kanayan bir yarasıdır. Tabii ki bununla ilgili hep e, her zaman diyoruz hani kadına şiddeti hayır işte kadın cinayetleriyle ilgili birçok şeyleri dile getiriyoruz. Ama dile getirmekten ziyade e, bununla ilgili neler yapabiliriz bunu düşünmemiz gerekiyor. Evet NAFAKA ile ilgili kısmı ben e, neden bağdaştırdım? Tabii ki bu tek başına evet. değil ama benim hani e, dışarıdan gördüğüm kadarıyla az önce ne demiştim e, NAFAKA'nın devam ediyor olması Erkeği sürekli kadını takip etmek zorunda bırakan bir uygulama. Çünkü işe girdi evet. mi girmedi mi, evlendi mi evlenmedi mi? Hani bu bir anda e, aslında bağları evet. koparmayan bir durum. Dolayısıyla bu bağlamda sıkıntısı olabilir, sorunu olabilir. Yani yansıyan, erkeğe yansıyan. Ee, belki başka biriyle birlikte işte benim nafa verdiğim nafakayla gezip tozuyor diyen erkekler çıkabiliyor. Ya da işte bu anlamda diyor ki işe girmiyor, benim verdiğim nafakayla deyip karşı tarafa bir e, hırslanabiliyor. Tabii ki erkek nafakasını ödemeli, kadın çalışmıyorsa ama süreli ve sınırlı olup sonra devlet o parayı ödemeli ve kadın da eski eşinden para almamalı. Ona o desteği devlet sunmalı diyorum. Ee, tabii ki bunlar tetikleyen durumlardan biri ama bununla tabii bir değil. Esasen bu konu kadın cinayetleri konusu toplumsal bir konu. Hani ben bunu örneğin evet. eğitim diyemem. Çünkü yeri geliyor kadın cinayetlerine bir bakıyoruz. Öldüren kişi gayet eğitimli, bilinçli, kendini bilen birisi. Hani konu burada sadece eğitim, eğitimsizlik olayı da değil. Hani eğitime sadece indirgeyemeyiz. Ee, yani Belki ben... de. Sadece e, kadınla e, şiddetle alakalı yani müfredatı bununla alakalı olabilen işte ta ana sınıfından belki de başlayan e, aile içinden aslında en önce başlaması gerekiyor. Ama Milli Eğitim Bakanlığı olarak oradan başlayan bir eğitim verilebilir. Yani evet kariyer anlamındaki eğitimlerin işte ne kadar anlamsız olduğunu siz de ifade ettiniz. Ama buna yönelik bir e, bizzat işte ilk okula başlarken bir eğitim verilirse belki o zaman bir farklılık olabilir diye düşünüyorum ben kendi adıma. Yani tabii ki hani eğitim olarak da ama bazen e, hani bakıyorsunuz e, kadın cinayetiyle ilgili olarak olayın failine bakıyorsunuz e, çok çok eğitim hani ona o eğitim vermeseniz bile olayın sebeplerini sonuçlarını idrak edebilecek düzeyde e, belli Anladım. bir e, muhakeme kuvveti yerinde ancak yine de böyle bir eyleme sebebiyet vermiş. Tabii ki eğitim her zaman her konuda gerekli. Fakat kadın cinayetleri konusu daha böyle toplumsal bir konu gibi değerlendiriyorum. Biraz bakış açımızı değerle, değiştirmeliyiz. Genelde baktığımız zaman ya eski eşi tarafından ya da mevcut eşi ya da sevgilisi tarafından oluyor ve bu e, kadının özgürlük alanı ile ilgili bir takım durumların hazmedilemediğinden de kaynaklanabiliyor. Öncelikli olarak bizim toplumumuz biraz e, erkekler fazlaca sahiplenici. E, ben açıkçası şöyle düşünüyorum, herkes bir bireydir. Bu e, düşünceyle bakılmalı. Yani benimdir diye bir kavram yok. Hani Kadın cinayetlerine baktığımız zaman çoğu e, bağımlılık düzeyinde e, benimdir mantığıyla baktığı için. Önce karşıdaki insanı e, bir birey olarak göreceğiz. Kimse kimsenin sahibi değildir diyeceğiz. Yani sahiplenme Hı. ve e, sahibi hissettiği için kendisini açıkçası temeli bundan oluyor. E, bu konuda... Nasıl değişecektir? Yani ben açıkçası bunun toplumsal bir konu olduğunu düşündüğüm için, evet okullarda bu anlatılsa da eğitilse de bir şeyler söylenmiş olsa da yine önüne geçilemez. Bu biraz daha toplumsal bir konu. Yani bizim bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Burada işte küçüklükten başlayan bir şey, erkek çocuklarımızı yetiştirirken bile, Hani biz böyle daha ataerkil toplumlardan bahsederiz. Daha erkeğin e, özellikle bazı illerde daha ön planda olduğu ve işte kadın benimdir deyip sahiplendiği, boşansa bile gözünü üzerinden ayırmadığı böyle namus meselesi haline getirdiği durumlar. Genelde kadın cinayetlerini tetikleyen durumlar. Hani öncelikle çocukluktan başlayıp erkeklere ki bu konuda ağırlıklı olarak iş ebeveynlere düşüyor anne ve babalara. E, hadi benim de bir evladım var, erkek çocuğum var, herkes e, yetişirken, hani bu uzun vadede çünkü olacak olan bir şey, sahiplenme e, benimdir deme gibi bir durumun olmadığı, herkesin ayrı birey olduğu, hani evlenilse de boşanılsa da herkesin ayrı bir hayatı olması gerektiği bilinciyle aslında temelden olması gereken bir şey. Çünkü Çok sevdiğim, kadın cinayetine... yazar Buyurun. E, çok sevdiğim bir yazar var, onun bir sözü vardı, Türkiye'nin en büyük sorunu e, annelerdi diye. Aslında ben onun o zaman ne söylediğini çok fazla kestirememiştim ama bu sizin söylediğiniz aslında tam da uyuyor. E evet belki çocukları değil ama anne babaları eğitmek gerekiyor ki e bu zihniyet ya da işte bu toplumsal algı ve düşünce yapısının değişmesi için. Evet yani kadın cinayetlerin özüne baktığımda ben hiçbir zaman eğitimsizlik şudur budur diyemem. Özüne baktığımda sadece şunu diyorum bakış açısını değiştirmesi lazım erkeklerin yani kadını sahiplenmeden. Evliliği devam ediyor olsa evet. bitmiş olsa da sahiplenmeden, e, karşıdakini bir ayrı birayı görerek, kendisini onu sahiplenmeden sahiplen yürütmesi lazım. Kesinlikle yetiştirme tarzıyla Efendim. alakalı bir şey kesinlikle evet, bence. Yani onun için diyorum birazcık daha uzun soluklu, uzun vadede. E, düzeltilebilecek bir durum olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama tabii ki bununla e, ilgili uzun soluklu toplumsal bir konuyu düzeltmeyi de beklememeliyiz. Çünkü her geçen gün bunlar artıyor bu haberler. E, bu bağlamda e, ben örneğin süresiz nafakanın adil olmadığını söylerken e, genelde bu görüşte olanlar işte İstanbul Sözleşmesi'ni gündeme getiriyorlar. Hani İstanbul Sözleşmesi dediğimiz e, onu belki hani şu an vakit kalmadı. Sadece birkaç cümleyle söylemek istiyorum. E, hani kadına hı hı. yönelik eylemlerin e, suç olarak nitelendirilmesi lazım bence. Hani normalde bir hukukçu olarak ben e, program başında dedim ki kadın ya da erkek diye bir kavram yoktur bende. Bireydir ve adil olanı söylerim her zaman. Fakat e, bizim ülkemizin bir de gerçeği var. Evet bu bizim olması gereken Aslında bir dünyada bir da böyle. Evet ama olan kısma baktığımızda kadınlar genelde mağdur ve kadın olması dolayısıyla şiddete maruz kalabiliyorlar. Bu bağlamda da bence e, kanuna e, daha etkili e, caydırıcı, nitelikli e, cezalar konulabilir diye düşünüyorum. Örneğin infazı anlatırken anlatmıştık o zamanki ceza kısmında. işte eşi tarafından öldürülmesi Öldürmenin nitelikli hali Türk Ceza Kanunu 81 iken 82'ye girer. Ama oraya mesela eski eş kavramı eklenmediği için eski eş tarafından öldüren bir kişi 81'den yani nitelikli halinden ağırlaşmış halinden ceza almıyor gibi. Hani bunlar işte eski eşi olur bu sadece ayrıca şiddet konusu çok geniş bir Konu. Biz bunu hep cinayet olarak değerlendirdik ama şiddet düzeyinde kişinin darp edilmesi yahut şiddet sadece fiziksel şiddet değildir. Psikolojik şiddet, e ekonomik şiddet gibi, cinsel şiddet gibi farklı boyutları var. Ee, yani biraz toplumsal bir konu ve böyle hani ezbere şunu şunu yapalım buna bunu yapalım e, şu maddeye şunu koyalım şunu bunu çıkartalım demekle olmuyor. Zaten mevcut düzenlememiz şu an kadınlarımızı koruyamazken bir de 6.284 dediğimiz kadınları koruyan işte uzaklaştırma kararları almasına sebep olan Yasalardan dahi rahatsız olan bir kesim var. Ee, ama e, muhakkak kişiler düşünürken hep şu şekilde düşünecek. Bir erkek e, bunu düşünürken kendi kız kardeşini düşünecek. İşte annesini düşünecek. Böyle bir şeye maruz kaldığı durumda diye. Hani daha farklı bir başka bakış açısından bakabilirsek o zaman e, olaylara Hı. daha sağlıklı yaklaşırız. Böyle tek yönlü eleştirme içerisine girmeyiz. Gerek İstanbul Sözleşmesi gerek 6.284... E, Yeterli dahi olmadığını düşünüyorum ve olması kalması gerektiği kanaatindeyim ki ısrarla bunu iletiyorum. Ee, sadece süresi nafaka konusundaki e, görüşüm çatışıyor. Onu da belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Aslında ben bugünkü yayında şunu öğrendim. her Birçok şey öğrendim ama e, çokça da yayın yapmıştık. E, ben çok da takip ediyorum bu konularla alakalı gündemi. Hep şu söyleniyor aslında. Yani bizim işte cezalarımız zaten çok ağır... E, Kanuni açıdan bir sorun yok sadece uygulayıcılarda sıkıntı var falan diye ama bugün sizinle dinleyince hem nafaka konusunda hem de işte bu bahsettiğimiz çocuk çocuğun icram marifetiyle alınması ya da ne bileyim kadın cinayetleriyle alakalı mevzularda aslında belki de kanuni düzenlemelerin de çok fazla çalışılması yapılması gerekiyormuş. Ben sadece hep böyle olduğunu düşünüyordum. Dinlediğim avukatlar ya da hukukçular da böyle söylüyorlardı çünkü genelde. Çok çok farklı bir bakış açısı kazanmış oldum bugünkü yayın vesilesiyle. O yüzden size de teşekkür ediyorum. Eminim ki dinleyenler de aynı fikirdelerdir benimle. Yayınımızın da sonuna geliyoruz. Yani ben, benim yaptığım yayınlar arasında böyle yine en böyle vındıya geçen yayınlardan bir tanesi oldu. Eminim herkes için de ve diliyorum ki sizin için de öyledir. Ee, yayın içinde söylediğim o yaş kavramında lütfen yeniden özür dilemek isterim. O anlamda söylemek istememiştim. Daha çok genelde işte yeni üniversite mezunu e, bireylerin bile zorla işlere girildiği, işte diplomanın bile geçersiz olduğu bir zamanda yaşıyorken e, evlilik süresi de birazcık geçince nihayetinde boşamalar genelde oluyor. O anlamda söylemiştim. Onunla ilgili bir yanlış anlaşılma olmasın. Süremizin Sen sonuna yansın, geliyoruz. Olsun söylemiştim ona. Evet, evet, evet. Yine de başka bir yanlış anlaşılma diye kendi bir ifade etmek istedim. Süremizin de sonuna geliyoruz. Instagram'da bir saatlik bir yayın e, süresi tanıyor bize. E, çok çok teşekkür ediyorum. Sizin eklemek istediğiniz e, şeyler var mı? E, en son onu sorayım. Kısaca alayım. Çünkü da kapansın istemiyorum. Sonrasında da yayınımızı tamamlayalım inşallah. Evet ben de e, çok teşekkür ediyorum Furkan Bey. Çok güzel söylemlerde bulundunuz bugünkü programla ilgili e, gerek size gerekse de izleyen arkadaşlarımıza az da olsa bir katkı sunabildiysem ne mutlu bana. Evet. E, yani ben hep şöyle düşünüyorum özellikle hukukçu arkadaşlar için söyleyeyim. hani Okuyup evet araştırıyoruz bazı şeyleri öğreniyoruz. Teori kısmı ama uygulama bambaşka bir düzey. E, bunun için de her zaman alıcılarımız açık olsun ve ben olabildiğince hiçbir zaman olaylara tek düze bakmamaya gayret ettim. Her zaman belli bir pencereden bakmayıp daha genel düşünmeye gayret ettim. E, bunu yaptığımız zaman bu zaman olayları dışarıdan daha rahat görebiliyoruz ve muhakememiz ve yorumlamamız da buna göre daha sağlıklı bir şekilde olabiliyor. Ben bu fırsatı bana tanıdığınız için Hukuk Akademisi'ne çok teşekkür ediyorum. Daha önceki programımız da çok keyifliydi. Bu da benim için çok keyifli Kesinlikle. oldu. Umarım herkes için de verimli olmuştur. Çalışmalarınızı da takip ediyorum. Zaten yayın akışınız devam ediyor. Çok güzel evet. şeyler yapacağınızdan da hiç şüphem yok. Ben de takipteyim sizi. Gurur duyuyorum hepinizle. Umarım çok güzel yerlerde olursunuz. Geleceğin hukukçuları olarak sizleri çok güzel yerlerde görürüz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bugün yanımıza katılan herkes de öncelikle size olmak size e, ve herkese teşekkür ediyorum ben de. E dediğiniz gibi, sizin ifadetiniz gibi yayınlar devam edecek. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.